1042, numaralı konu, Hz. Peygamberin, Allah'tan başka ilah olmadığını bütün kalbiyle tasdik edenleri cennette müjdelemesi, evet, Peygamberle beraber halka halinde oturuyorduk, bizimle beraber Ebu Bekir ve Ömer ile başka kişiler de vardı, Hazreti Peygamber aramızdan kalktı ve çok zaman geçmesine rağmen geri gelmedi, Hazreti Peygamber'e bir şey olmasından endişelendik, onu aramak için ilk önce ben kalktım, çıkıp Resulullah'ı aramaya başladım, Ensar'ın Beni Necar kabilesiyle, ait bir bostana geldim, kapısı var mı diye bostanın çevresini dolaştım, baktım ki kapısı yoktur, bu esnada bostanın haricinde bulunan bir kuyudan gelen bir yolun duvar içerisinden bostana girdiğini gördüm, Büzülerek oradan içeri girdim ve peygamberi orada gördüm, Hazreti Peygamber, gelen Ebu Hüreyre midir, deyince, evet, ey Allah'ın Rasulü, benim, dedim, Hazreti Peygamber, niçin geldin, dedi, sen bizim aramızdaydın, kalktın, geri gelmedin, başına bir şey gelmesinden korktu. Herkesten önce seni aramaya çıktım, sonunda buraya geldim, tilki gibi büzülerek şu delikten içeriye girdim, halk da benim arkamdaydı, neredeyse gelirler, dedim, Hazreti Peygamber, ey Eba Hüreyre, şu ayakkabılarımı al, bahçe dışında, inanarak, la ilahe illallah, diyen kimi görürsen onu cennette müjdele, dedi, ayakkabıları alıp dışarı çıktım ve Ömer bin Hatta bile karşılaştım, Ömer bana, bu ayakkabılar nedir, diye sordu, ben de, Hazreti Peygamber, söylediklerimin doğruluğunu alakalıydım, İlhamet olsun diye onları bana verdi ve inanarakla la illallah diyen kime rastlarsan onu cennetle müjdele buyurdu dedim. Bunu söyler söylemez Ömer göğsüme öyle bir yumruk vurdu ki, sırt üstü yere düştüm ağlayarak Hazreti Peygamber'in yanına döndüm. Hazreti Peygamber, ey Eba Hüreyre, sana ne oldu deyince, ben Ömer'e rastladım, beni vazifelendirdiğin meseleyi ona söyledim, göğsüme vurarak beni sırt üstü yere düşürdü dedim. Hazreti Peygamber Ömer'e, niçin böyle yaptın deyince, Ömer Ey Allah'ın Rasulü, anam babam sana feda olsun, sen Ebu Hüreyre'ye ayakkabılarını verip inanarakla ilahi illallah diyen her kime rastlarsan ona cennet müjdesini ver, dedin mi, dedi, Hazreti Peygamber, evet, dedi, Hazreti Ömer, sakın bunu yapma, korkarım ki, halk bu müjdeye güvenir, onların yakalarını bırak da amel etsinler, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki, kimseye söylemesin, dedi.